4801 Kaderli Amer Aan İbn anlatıyor. Abdullah İbn Mesud'a da Allahu anı dinledim. demişti ki Şaki annesinin iken Şaki olandır. Sait ile başkasından ibret alandır. Bunu işittikten sonra Resulullah Aleyhissalatu ve selamın ashabından Huzeyfe denen zata uğradı ve İbn Mesud'un söylediğini anlattı ve sordu. Kişi amelsiz nasıl şaki olur? Huzeyfer radıyallahu anh. Buna hayret mi ediyorsun? Ben Resulullah aleyhissalatu ve selamın şöyle söylediğini işittim. Nutfenin rahme düşmesinden sonra 42 geze geçti mi? Allah ona bir melek gönderir ve onun vasıtasıyla nutfeyi şekillendirir. İşitmesini, görmesini, derisini, etini, kemiğini yaratır. Sonra melek sorar. Ey Rabbim! Erkek mi? Dişi mi? Rabbin dilediğini hükmeder. Melek de yazar. Sonra sorar. Ey Rabbim! Edeli nedir? Rabbim dilediğini hükmeder. Melek de yazar. Tekrar sorar. Ey Rabbim! rızkı nedir? Rabbim dilediğini hükmeder. Melek de yazar. Sonra melek elinde sahife olduğu halde çıkar. Artık buna ne bir şey ilave eder? Nere eksilir? 4802 Kaderli amel. İnmu Mesûlazıyyallahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve selam bir gün aramızda doğrulup. Hastalık nevinden hiçbir şey hiçbir şeye sirayet etmez. Buyurmuşlardı ki bir bedeli. Ey Allah'ın resulü. Nasıl olur? Bir deve sürüsüne, kuyruğu ile haşefesini uyuzlamış bir deve gelince hepsini uyuzlu yapar. Dedi. Aleyhissalatu ve selam. Pekala. Birincisini kim uyuzladı? Nefs-i rayet. Nesafer inancımızda hakikat vardır. Şurası muhakkak ki, Allah her nefsi yaratmış. Onun hayatını, ölümünü, rızkını ve uğrayacağı musibetlerini yazmıştır. 4803 Kaderli Amel H.Z.N.S. Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Selam bir gün Allah Kâlâ Hazretleri bir kulun hayrını diler onu istimal eder? Buyurmuştu. Kendisine, onu nasıl istimal eder? diye soruldu. Ölümden önce salih anal işlemede muvaffak kılar. Buyurdu. 4804. Kaderli anal. H Z H buhur ererabiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kişi vardır. Uzun müddet cennet ehlinin amirim işler. Sonra da ameli cehennem ehlinin ameliyle hitam bulur. Yine kişi vardır. Uzun müddet cehennem ehlinin ameliyle amel eder de sonunda. Cennet ehlinin ameliyle hitam bulur. 4805 Kaderli Amel İbn-i Amir İbn-i Asr anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Allah cin ve inisör sahi katını bir karanlık içinde yarattı. Sonra üzerine kendi nurundan serpti. Bu nur, kimlere isabet ettiyse hidayeti buldular. Kimlere isabet etmediyse sapıttılar. Bu sebeple diyorum ki, Kalem, Allah Ka'nın ilmi hususunda kurmuştur. 4806, Kadir-i Rıza, Sat-i'ni Ebi Vakkas An anlatıyor. Resulullah, aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, Ademoğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah kâinun hükmettiğine erza göstermesidir. Şekâvet sebeplerinden biri de Allah kâlaya istihareyi terk etmesidir. Kedâ şekavet sebeplerinden bir diğeri de Allah'ın hükmettiğine razı olmamasıdır. 4807. Kader Rıza. H Z E bu hur Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kuvvetli mümin. Allah nazarında zayıf müminden daha sevgili ve daha hayırlıdır. Aslında her ikisinde de bir hayır vardır. Sana faydalı olan şeye karşı gayret göster. Allah'tan yardım dile. Aciz izhar etme. Bir musibet başına gelirse. Eğer şöyle yapsaydım bu başıma gelmezdi deme. Allah takdir etmiştir. Onun dilediği olur de. Zira eğer kelimesi şeytan işine kapı açar. 4808 Çocukların hükmü H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir çocuk ölmüştü. Ben. Ne mutlu ona. Cennet kuşlarından bir kuş oldu dedim. Aleyhi salatu ve selam. Sen Allah'ın cenneti ve cehennemi de yarattığını, dedi ki, içinde öteki içinde ahali yarattığını bilmiyor musun buyurdular. 4809 Çocukların hükmü i̇bn Abbas radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan müşriklerin çocukları hakkında sorulmuştu. Allah onları yarattığı zaman ne yapacaklarını iyi biliyordu buyurdular. 4810 Çocukların hükmü H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki H.Z. -E Adem ve Musa Aleyhisselam münakaşa ettiler. Musa Adem'e işlediğin günahla insanları cennetten çıkaran ve onları şekka ve tebebatla atan sensin değil mi? dedi. Adem de Musa'ya. Sen, Allah'ın risalet vermek suretiyle seçtiği ve hususi kelamına mazhar kıldığı kimse oldu. Daha yaratılmamdan kırk yıl önce Allah'ın bana yazdığı bir işten dolayı beni ayıplamaya kalk bu olacak şey değil diye cevap verdi. Resulullah devamlı dedi ki, H Z. Adem Musa'yı ilzam etti. 4811. Çocukların hükmü. Ömer İbn Hattab Rabbı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Musa aleyhisselam, ey Rabbim, bizi ve kendisini cennetten çıkaran Adem'i bize bir göster diye yazda bulundu. Hatta Teala ve Tekaddes Hazretleri ve babası Adem aleyhisselamı ona gösterdi. Bunun üzerine Hazreti Musa. Sen babamız Adem misin dedi. Adem. Evet deyince. Yani sen. Allah'ın kendi ruhundan üflediği kimsesin. Sana bütün isimleri öğretti. Melekleri emretti ve onlar da sana secre ettiler öyle değil mi diye sordu. Adem yine. Evet dedi. Hazreti Musa. Sormaya devam etti. Öyleyse sen niye bizi ve kendini cennetten çıkardın bu soru üzerine Hazreti Adem sen kimsin dedi. O, ben Musay'ım deyince, yani sen, Allah'ın risalet vererek imtaz kıldığı kimsesin. Sen beni İsrail'in peygamberi, perde gelisinde Allah'ın konuştuğu kimsesin. Allah seninle kendi arasına mahluk katından bir elçi de koymadı değil mi dedi. Hazreti Musa evet deyince, Hazreti Adem. öyleyse sen, bu söylediğin şeyin ben yaratılmazdan önce Allah'ın kader kitabında yazılmış olduğunu görmedin mi? dedi. Hazreti Musa evet deyince. Öyleyse Allah'ın kazası hükmü benden önce ceyran etmiş bir şey hakkında beni niye demediyorsun? dedi. Aleyhissalatu ve selam. Devamla. Hz. Adem. Musa'yı ilzam etti. Hazreti Adem Musa'yı ilzam etti. Hazreti Adem. Musa aleyhime selamı etti buyurdular. 4812 Kaderinin zemmi Huzeyfe radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki Her ümmetin mecusilleri vardır. Bu ümmetin mecusileri kader yoktur diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde hazır bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar deccal bölürdür. Onları Deccal'e ilhak etmek Allah üzerine bir aktır. 4813 Kaderi'nin Ebu Davud'un İbni Ömer'den gelen mersu bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur. Kaderi'ye fırkası Bu ümmetin meclisleridir. Eğer hastalanırlarsa ziyaret etmeyin. Ölürlerse cenazelerine katılmayın. 4814 Kaderi'nin zenni. Yine Ebu Davud'da İbn Ömer Allahu anhümadan gelen mersu bir rivayette, Kader ile düşüp kalkmayın, onlara dava açmayın buyurulmuştur. 4815, Kaderiye'nin zemmi, i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ümmetimde iki sınıf vardır ki, onların İslam'dan nasipleri yoktur. Mürce ve Kaderiye, 4816, Kaderiye'nin zenni, Nafi rahimehullah anlatıyor. Bir adam İbn-i Ömer radıyallahu hüma'ya gelerek, falan kimse sana selam ediyor diyerek, şanlı birisinden selam getirdi. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma, bana ulaştığına göre, o kimse kaderi inkar ediyormuş. Eğer o böyle bir bidra fikre saplandı ise, sakın ona benden selam söyleme. Zira ben, Resulullah aleyhissalatu vesselamı işittim. Bu ümmette hasb yere batırma netrulek değişmesi ve kasıf, taşıyaması olacak. Bu musibetler kaderi inkar edenlere gelecek. 4817. Kaderinin zemni, İbn -i Am -i İbn Asrabi Allahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Allah mahlukatın miktarlarını semavat ve arzı yaratmazdan 50.000 sene evvel Arş'ında su üzerinde iken yazdı. 4818. Kaderi'nin zemmi, Ebu Azze anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah bir kulunun bir memlekette ölmesini takdir etti mi? Onu oraya ve orada bulunan bir şeye dedi muhtaç kılar. 4819. Kaderi'nin zemmi, İmam Malik'e ulaştığına göre, İyaf İbn-i kader hakkında fikri nedir diye sorulmuş da o şu cevabı vermiştir. Benim fikrim kızının fikridir bu sözle. Onun sırrını ancak Allah'ın bildiğini söylemek istemiştir. İyaz. Anlayışta darlığı mesel olmuştu. Bir gün bir adam ona kader hakkında sordu. Kadere inanmıyor musun dedi. Adam. Elbette inanıyorum deyince. Bu kadarı sana yeter. Fazlası senin için malaya mıydır? Zira Ali İbni Hüseyin. Babası Hz. Ali İbni Ali Talib adıya Allahu anhimadan bana nakletti ki. Resulullah aleyhissalatu ve selam şöyle buyurmuşlardır: Kişinin malayan şeyleri terk etmesi, onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Yine onu ulaştığına göre lokmana. Sende gördüğümüz bu faziletin sebebi nedir? Diye sorulunca şu cevabı vermiştir: Emanetle da, doğru sözle beni ilgilendirmeyen şeyleri terk etmem, rezin tahriç etmiştir. Rivayette geçen kişinin Malayani'yi terk etmesi İslam'ının güzelliğindendir şeklindeki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü şu kaynaklarda geçer. Muatta Hüsnü Hul 3 2 903 Kirmizi Zühd 11 2318 2319 İbn-i Mace Titan 12 2976 Rivayetin sonundaki yine ona ulaştığına göre Lokman'a kısmı da Muatta'da 4820, Kanaatin Medhibe ona teşvik. Bu İbn-i İhsam el-Hudami radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, Sizden kim nefsinden emin? Bedeni sıfatlı ve günlük yiyeceği de mevcut ise sanki dünyalar onun olmuştur. 4821, Kanaatin Medhibe ona teşvik. H.Z. Osman radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki Adem oğlunun şu üç şey dışında temel hakkı yoktur. İkamet edeceği bir ev, avretini örteceği bir elbise, katıksız ekmek ve su. 4822 Kanaatin Medhibi'le ona teşvik. Furdale İbnü Ubeyd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellem buyurdular ki İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maaş eti olup, buna kanaat edinene mutlu, 4823, kanaatin medhi ve ona teşvik, Ebu Saidil Hudri Rabiallahu Anh anlatıyor. Ensar Allahu Anh'ından bazı kimseler, Resulullah ve Vesselam'dan bir şeyler talep ettiler. Aleyhisselatu Vesselam da istediklerini verdi. Sonra tekrar istediler. O yine istediklerini verdi. Sonra yine istediler. O istediklerini yine verdi. Yanında mevcut olan şey bitmişti. Şöyle buyurdular. Yanımda bir mal olsa. Bunu sizden ayrı olarak kendim için biriktirecek değilim. Kim iffetli davranır istemezse, Allah onu iffetli kılar. Kim isteyene gösterirse, Allah da onu gani kılar. Kim sabırlı davranırsa Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsan da bulunulmamıştır. Rezim rahim Hulwa süzüyâde de bulunmuştur. İslam'a girip yeterli miktarları rızıklandırılan ve verdiği bu miktarı Allah'ın kanaat etmeyi nasip ettiği kimse kurtuluşa ermiştir. 4824. Kanaatin medhi ve ona teşvik. Ebu İmamer adıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah Sülullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Ey adem oğlu. Eğer fazla malını Allah yolunda harcarsan bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için zararlıdır. Kefaf yeterli miktar sebebiyle levh edilmezsin harcamaya. Bakımları üzerinde olanlardan başla. Üstteki el yani veren, alttaki elden yani alandan daha hayırlıdır. 4825 Kanaat medhi ve ona teşvik. Hz. Ömer Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, siz Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz. Sizleri de, kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. Sabahleyin aç çıkar. Akşama tok dönerdiniz. 4826 Tok gözlülük H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, zenginlik man çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuydadır. 4827 Tok gözlülük Yine Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki Hakiki fakir Kapı kapı dolaşırken verilen bir lokmanın veya bir iki hurmanın geri çevirdiği kimse değildir. Fakat gerçek fakir ihtiyacını giderecek bir şey bulamayan ve halini anlayıp kendisine tasarlukta bulunacak. Biri çıkmayan Buna rağmen kalkıp halktan bir şey istemeyen kimsedir. 4828 Azar-ıza Ebu Hurer Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir kendisinden aşağıda olana çevirsin Böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir. Rezin bir rivayette şu ziyade de bulundu. Avni İbnu Abdillah İbni Utve Rahimehullah dedi ki. Ben zenginlerle düşüp kalkıyordum. O zaman benden daha heveslisi yoktu. Bir binek görsem benimkinden daha iyi görürdüm. Bir elbiseye bakşam. Benimkinden daha iyi olduğuna hükmederdim. Ne zaman ki bu hadisi işittim. Fakirlerle düşüp kalktım ve rahata erdim. 4829 Dilenciliğin zemmi İbn Ömer. Tebiyye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki sizden dilenmeye devam ettiği takdirde yüzünde bir parça et kalmamış halde Allah'a kavuşur. 4830 Dilenciliğin Zemni. Seymra İbn Cündeb buyuruyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki istemeler bir mevi, yırmalamalardır. Kişi onlarla gözünü yırmalamış olur. Öyle ise, Lüleyen hayasını koruyup yusruyunu devam ettirsin. Lüleyen de bunu terk etsin. Şu var ki, kişi, zaruri olan şeyleri iktidar sahibinden istemelidir. 4831 Dilenciliğin zemmi, Aiz İbn-i Amr-ı Allah'u An anlatıyor. Bir adam Resulullah ve Vesselam'dan bir şeyler istedi. Aleyhisselatü Vesselam da verdi. Adam dönmek üzere ayağını kapının eşiğine basar basmaz. Aleyhisselatü Vesselam. Dilenmede olan kötülükleri bilseydiniz kimse kimseye bir şey istemek için asla gitmezdi buyurdular. 4832 Dilenciliğin zemmi. H.Z. Zübeyir Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi. Oradan sırtında bir reste odun getirip satması. Onun için, insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de vermeseler de, 4833, dilenciliğin zemmi, Serbanda bir Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve selam bir gün, cemiyeti garanti etmem bu insanlardan hiçbir şey istememeyi kim garanti edecek buyurdular. Serbanda bir Allah'u an atılıp, Ben, ey Allah'ın Resulü dedi, Deve bundan böyle hiç kimseden bir şey istemezdi. 4834 Dilenciliğin zenn-i. He, ze Muaviye an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellem buyurdular ki: İstemede ısrar etmeyin. Vallahi kim benden bir şey ister, ben ona vermek arzuk etmediğim halde ısrarı sebebiyle bir şey kopartırsa, verdiğim o şeyin bereketini görmez. 4835 Dilenciliğin Zemmi İbnü'l-Esire'nin anlattığına göre babası da "Allah'u amm ey Allah'ın Resulü ihtiyacımı başkasından isteyeyim mi?" diye sormuş. Aleyhissalatu vesselam da "Hayır. isteme, Ancak istemek zorunda kalmışsan bari salihlerden iste." buyurmuşlardır. 4836 Dilenciliğin Zemmi İbnü Mesud'un da "Allah'u amm" anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kim, kendisini müstahani kılacak miktarda malı olduğu halde isterse, Kıyamet günü, istediği, Şeyh Fırat'ın bir tırmalama veya soyulma veya ısırma yarası olarak gelir yanında bulunanlar. Kişiyi müstahani kılan miktar nedir diye sordular. 40 dilen altın ve o kıymette bir başka şey buyurdular. 4837, dilenciliğin zemmi. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim malını arttırmak için insanlardan dilenirse, o mutlak surette ateş talep etmiş olur. Öyleyse ister azı etmesin, isterse çoğaltmayı istesin. Artık kendisi bilir, 4838. Dilenceliğin zemmi, Kabise İbn-i Muharik radıyallahu an anlatıyor. Sulh için diyet hamale ödemeyi kabullenmiştim. Bu hususta yardım istemek için Resulullah aleyhissalatu ve Selam'ı aradım ve karşılaştık. Meseleyi açınca, Bekle, Bize sadaka, Malı gelecek. O zaman ondan sana da verilmesini emredelim, buyurdular. Sonra da, Ey Kavlisa, istemek, Üç kişi dışında hiç kimseye helal olmaz. Sulhiyeti hamale kabullenen kimse, Buna, Gereken miktarı buluncaya kadar, İstemese helaldir. Ama o miktara ulaşınca, artık istemez. Afete uğrayıp malını kaybeden kimse, bunların maişetini temin edecek miktarı elde edinceye kadar istemese helaldir. Fakirliğe uğrayan adam, eğer kavminden üç kişi, falanca fakirlik isabet etti diye ittifak ederlerse, geçimine yetecek miktarı elde edinceye kadar istemese helaldir. Bunlar dışında istemek, Ey Kabilister haramdır. 4839. Dilenciliğin zennî. HZNS diyor Allahu an anlatıyor. Ensarî bir zat gelip Resulullah Aleyhissalatu ve selamdan bir şeyler istemişti. Evinde hiçbir şey yok mu buyurdular. Adam evet dedi. Bir çulumuz var. Bir kısmıyla örtünüp bir kısmını da yaygı olarak yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var. ''Onları bana getir.'' diye emrettiler. Adam gidip getirdi. ve selam eşyaları eline alıp, ''Şunları satın alacak yok mu?'' buyurdular. Bir adam, ''Ben bir birheme satın alıyorum.'' dedi. Resulullah ve vesselam, ''Bir birhemden fazla veren yok mu?'' dedi ve iki üç sefer tekrarlayarak açık arttırmaya çıkardı. Orada bulunan bir adam, ''Ben onlara iki dihem veriyorum.'' dedi. Aleyhisselatü Vesselam eşyaları ona sattı. İki bir alıp ensariye verdi ve bunun biriyle ailem için yiyecek al. Aline ver. Diğeriyle de bir balta al bana getir. Buyurdular. Adam gidip bir balta alıp getirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona eliyle bir saplık geçirdi. Sonra git odun eyle. Sat ve on beş gün bana gözükme buyurdu. Adam aynen böyle yaptı. Sonra yanına geldi. Bu esnada on direm kazanmış. Bunun bir kısmıyla yiyecek. Bir kısmıyla da yiyecek satın almıştı. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bak, bu senin için. Kıyamet günü alnında dilenme rekesiyle gelmenden daha hayırlıdır buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti. Dilenmek. Selsefil. Fakra düşmüş veya rüşva edici borca batmış veya elen verici kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir. 4840. Dilenciğim Zemmi, hadesi İmam Cüneyd Efse, Selüli an anlatıyor. Resulullah Sülullah aleyhissalatu ve selam arafatta vakt iken bir bedevi gelerek bedasının bir ucundan tutup ondan bunu istedi. Aleyhissalatu ve selam da onu ona verdi. Adam düğdayı beraberinde alıp gitti. Tam o sırada dilenmek haram kılındı. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam. Sadaka zengini hela değildir. Sağlığı yerinde güç kuvvet sahibine de hela değildir. O, sersefil edici, fakre düşen, haysiyeti kırıcı borca giren, elleme boğan kanabılaşan kimseler dışında hiç kimseye hela değildir. Öyleyse, kim malını arttırmak için insanlara el açarsa, bu kıyamet günü suratında yurmalama yaralarına ve cehennemde yiyeceği kızgın taşlara dönüşür. Öyleyse buyursun, dileyen az zeytinsin, duleyen de çoğaltmaya çalışsın. Rezim merhum şu ziyadele bulunmuştur. Ben bir adama ihsan da bulunurum. Adam da onu koltuğunun altına koyarak alıp gider veya yiyip midesine indirir. Halbuki bu. Eğer layık değilse o adam için ateşten başka bir şey değildir. Resulullah'ın bu sözü üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an. Ey Allah'ın Resulü! Öyleyse ateş olan bir şeyin niye veriyorsunuz diye sordu. Aleyhisselatu vesselam. Allah benim cimri olmamı kabul etmedi. İnsanlar da benden istememeyi kabul etmedi cevabını verdi. Orada bulunanlar. Dilenmeyi haram kılan zenginlik nedir diye sordular. Aleyhi salatu ve selam. Sabah veya akşam yetecek kadar yiyecektir buyurdular. 4841 Dilenciliğin zenn-i Mesud radıyallahu -e an anlatıyor. Resulullah Aleyhi salatu ve selam buyurdular ki: Kim kendisine gelen bir fakirliği hemen halka intikal ettirirse yani onlara açarak dilenmeye kalkarsa onun fakirliğinin önüne geçilmez. Kime de fakirlik gelir. O da bunu Allah'a açarsa Allah ona er veya geç rızkıyla imdat eder. 4842. Dilenciliğin Zemmi İbn Abbas radıyallahu anhı anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: İnsanların en şerlisi Allah rızası için diyerek dilenip de istediği verilmeyen kimsedir. İbn Abbas derdi ki: Allah rızası için diyerek istekte bulunmayın. Bu tabiri sadece Allah'tan isterken kullanın. 4843 Dilenciliğin zemmi H.Z. Ali radıyallahu anh'tan anlatıldığına göre Arafa günü dilenerek insanlardan sadaka isteyen bir adam görürle. yani şu günde şu yerde Allah'tan başkasından mı istiyorsun der ve adama çubuğunu vurur. 4844 Dilenciliğin zemmi H.Z. Ömer radıyallahu anh şöyle hitap etmiştir. Ey insanlar! Bilin ki tamahkarlık fakirliktir. Ye istamahkar olmamak zenginliktir. Kişi bir şeye tamah göstermezse ondan müstaniye olur. 4845 İhsanı kabul etmek İbni Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Babası Ömer İbni Hatta radıyallahu anh dedi ki Resulullah ve vesselam Zaman zaman bana ihsan da bulunuyordu. Her seferinde ben Ey Allah'ın Resulü bunu! Buna benden daha muhtaç olan birine verseniz diyordum. Resulullah aleyhissalatu selam da al bunu. Bu maldan sen istemediğin ve gelmesini bekleyen durumda olmadığın halde gelen bir şey olursa onu al ve temellik et. Yani kendi malın kıl. Malın olduktan sonra dilersen ye. Dilersen sadaka olarak bağışla. Bu vasıfta olmayan malın nefsini bağlama buyurdular. Hadisi İbn Ömer'den rivayet eden Salim der ki: Bu hadis sebebiyle Abdullah kimseden bir şey istemezdi. Kendiliğinden gelen bir şey olursa onu da reddetmezdi. 4846 İhsanı kabul etmek. Ân İbnü Tabî anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir mal veya bir şey getirilmişti. Hemen onu taksim edip dağıttı. Ancak bunu yaparken bir kısmına verdi. Bir kısmında vermedi. Kendilerine verilmemiş olan kimselerin, sonradan hakkında dedikodu yaptıkları kulağına geldi. Bunun üzerine, uygun bir fırsatta, halka hitap etmek üzere doğruldu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra, sade gelince, vallahi ben, birine verip diğerine vermediğim olur bu doğrudur. Ancak vermediğim, nazarımda, verdiğinden daha çok sevgiye mazhardır. Ben bir kısım insanlara kalplerinde gördüğüm sabırsızlık ve hırsız sebebiyle veririm. Bir kısmını da Allah karının kalplerine koymuş bulunduğu zenginlik ve hayra havale eder ve onlara bir şey vermem. Vallahi Resulullah ve selamın hakkında telaffuz buyurduğu bu kelamına bedel kırmızı develerim olsaydı bu kadar sevinmezdim. 4847 Kazanın keraheti H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim insanlar arasında kadı tayin edilmiş ise, bıçaksız boğazlanmış demektir. 4848, kazının keraheti, yüreğde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kadı üçtür. Biri cennetlik, ikisi cehennemliktir. Cennetlik olan, Hakkı bilip öyle hükmedendir. Hakkı bilip hükümde bile bile adaletsiz davranan cehennemiktir. Halka, cahilane hükümde bulunan da cehennemiktir. 4849, kazanın keraheti, Abdullah İbni Mevhi'yi anlatıyor. Osman İbni Affan, İbni Ömer radıyallahu anhüme, git insanlar arasında hükmet dedi. Abdullah, ey mününlerin emiri. ''Beni bu vazifeden affetmez misiniz?'' diye ricada bulundu. ''Hazreti Osman Allahu anh, bundan niye kaçınıyorsun? Senin baban da kadı idi.'' diye ısrar etmek istedi. Ancak Abdullah dedi ki, ''Doğru da, ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın kim kadı olur ve adaletle hükmederse, bu kimse başa baş sevap ve günahı eşit ayrılmaya yakat kazanmıştır.'' dediğini işittim. Artık Resulullah'ın bu sözünden sonra ne mi edebilirim? H.Z. Osman bunun üzerine İbn Ömer'e teklifte bulunmadı. 4.850 Adil ve zalim hakim H.Z. Enes Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim kadılık talep eder ve bunun gerçekleşmesinde şefaatçilere başvurursa iş kendisine yıkılır Allah'ın yardımı olmaz. Kime de o iş zorla verilirse? Allah onu doğruya sevk edecek bir melek gönderir. 4851 Adil ve zalim hakim Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki Kim Müslümanların kadılık hizmetini talep edip elde etse Sonra adaleti zulmüne galebe çalsa cennete girer. Zulmü adaletini galebe çalsa. Ateş onundur. 4852 Adil ve zalim hakim Abdullah ibn i Elf'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kadır zulmetmedikçe, Allah Teala Hazretleri onunla birlikteleri yardımcısıdır. Zulme yer verdi. Zaman onu terk eder. Artık şeytan onunla beraber olur. 4853 Müktehidin Cevabı An-ı İbn-i Allah'u an i̇bn anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Hakim içlihat eder ve isabet ederse kendisine iki ücret sevabı verilir. Eğer içlihat eder ve hata ederse ona bir ücret vardır. 4854 Müktehid'in sevabı Yahya İbn-i anlatıyor. Ebu Derda, Selman-ı Farisi Allah'u anhumaya, arıs Mukaddes'e gel diye yazmıştı. Selman ona şöyle cevap yazdı. Arıs kimseyi takdis etmez. İnsanı bu kaddes kılan şey amildir. Bana ulaştığına göre, sen orada tabip kılınmışsın ve hastaları tedavi ediyormuşsun. Eğer tedavi edebiliyorsam ne mutlu sana. Eğer mütetabdik isen, insanları öldürüp cehennemlik olmaktan sakın Ebu Derbe Allahu am iki kişi arasında hükmedince, onlar yanından ayrıldıkları vakit onlara bakar ve vallahi mütetabdimdir. Bana geri dönün. Kıssanızı bana iade edin meselenizi iyice tetkik edeyim derdi. 4.855 Rüşvet hakkında Ebu Hurer'e İbn-i an İbn-i As radıyallahu anh'ın anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam. Hükümde rüşvet alan ve rüşvet veren ve aracılık eden kimseyi lanetlemiştir. 4.856 Rüşvet hakkında Muaz i̇bn Cevel Cebel radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam beni yemeğine göndermişti. Hareket edip yürüdüğüm zaman arkamdan birini göndererek geri çağırdı. Yanına varınca, sana niye adam gönderip geri çağırdığımı biliyor musun buyurdular ve ilave ettiler. Benim iznim olmadan hiçbir şey almayacaksın. Zira bu gururdur. Hırsızlık, kim gurur yaparsa, aldığı şeyle kıyamet günü Allah'ın huzuruna gelir. ''İşte bu hususu tembih etmek için seni çağırdım. Artık işine gidilebilirsin.'' 4857 Kadılık Adabı H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni yemeğine kadı olarak gönderdi. O sıralarda henüz yaşım küçüktü. Kazayı hüküm vermeyi bilmiyordum. Beni takliye için sen tereddüt etme. Git.'' Bu vazife için Allah kalbine hidayet koyacak ve dilini de sabit kılacak. Yanına iki hasım geldiği vakit, birinciyi dinlediğin gibi, diğerine de dinlemeden sakın hüküm verme. Böyle yapman daha isabetli karar vermen için gereklidir buyurdular. Hazreti Ali devamlı der ki, ondan sonra hep kadılık yaptım. Henüz bir kerecik olsun hükümde tereddüde düşmedim. 4858 Kadılık Adabı, İbn-i Zübeyir R.A. dedi ki, Resulullah ve Vesselam, iki asmın kadın önüne oturmasına hükmetmiştir. 4859, Kadılık Adabı, Ebu Bekler R.A. anlattığına göre, Sicistan'da kadılık yapan oğlu Abdullah'a şöyle yazmıştır. İki kişi arasında, Öfkeli olduğun zaman hüküm verme. Zira, ben Resulullah Aleyhissalatu ve Salam'ın şöyle söylediğini işittim. Kimse öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin. 4860 Kadılık Adabı. Avs İbn Mani, Rabbi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Salam iki kişi arasında bir hükümde bulunmuştu. Hasımlar ayrıldıkları vakit aleyhine hükmedilen kimse, Hasbiyallahu ve ni'mel Allah bana yeterlidir. O ne iyi rekildir dedi. Bu sözü işiten Aleyhissalatu vesselam. Allah Teala Hazretleri aç bizi demediyor kötülüyor. Fakat sana akıllılık düşer. Ama bir şey sana galebe çalacak olursa o zaman. Hafiyallahu ve Nîmel Vekil de buyurdular. 4861 Kadılık Adabı H.Z. Ömer Hazreti Ali ve diğer bir kısım Asyaf Allahu anhüm demişlerdir ki. Kadıre Hakim mescidde hüküm verebilir. Şayet bir hadle ilgili hüküm vermişlerse, bunun icrası mescidin dışında yapılır. 4862. Hükmün keyfiyeti. Haris i̇bn Ami ibni Ahid bu İb yere ibni Şube. Muazza diyor Allahu Amin'tan naklen anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam selam muazze yemeğine gönderdiği zaman kendisini sorar. Sana bir dava geldiği vakit nasıl hükmedeceksin Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim der Muaz. Meseleyi kitabullahta bulamazsan Resulullah'ın sünnetleriyle hükmedeceğim. Ne kitabullahta ve ne de Resulullah'ın sünnetinde bulamazsan kendi deyimle içtihat edeceğim. Hüküm vermekten geri durmayacağım. Hazreti Muaz der ki, bu cevabın üzerine Resulullah aleyhissalatu selam memnun kaldı. Göğsüme eliyle vurup, Allah'ın elçisinin elçisini, Allah'ın elçisini memnun edecek usulde muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurdular. 4863 Hükmün keyfiyeti Ümmü Seleme radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam odasının kapısında bir münakaşa işitmişti. Yanlarına çıkıp ben bir beşerim. Bana ihtilaflılar gelir. Bunlardan biri Diğerine nazaran daha belagatı ikna edici olur. Ben de onun doğru söylediğini zanneder. Lehine hükmederim. Ancak kime bir Müslümanın hakkını vermiş isen, bunun ateşten bir parça olduğunu bilsin. O ateşi ister yüklensin, ister terk etsin kendisi bilir, buyurdular. 4864 Hükmün keyfiyeti Sahiheyn'in bir rivayetinde hadis şöyledir. Ben de sizin gibi bir insanım. Siz davalarınızın halli için bana geliyorsunuz. Bazınızın hücret yönüyle, diğer bazısından daha ikna edici olması, böylece benim, işittiğime dayanarak onun lehine hükmetmem mümkündür. Kimin lehine? Kardeşinin hakkından bir şey hükmetmişsen bilsin ki, onun için cehennemden bir ateş parçası kesmiş oluyorum. 4865 Hükmün Keyfiyeti Eşas i̇bn Kays'ın anlattığına göre, Humus'tan bir köleyi Abdullah'tan 20 bin bir satın almış ve Abdullah kölenin bedelini almak üzere kendisine bir adam göndermiştir. Adam gelince eşit. Ben onu 10 bine satın aldım dedi. Abdullah da. Öyleyse seninle benim arama hakem olacak bir kimse tayin et dedi. Eşit. Benimle kendi aramda sen hakem ol dedi. Bunun üzerine Abdullah. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın. Alışveriş yapan iki kişi ihtilafa düşer derse ve aralarında da delil yoksa. Mal sahibinin söylediği esas alınır veya alışverişi terk ederler dediğini işittim dedi. 4866 Davalar ve beyineler İbn-i Amir İbn-i Asr adıya anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana dedi ki. Beyine davacı üzerine. Yemin de davalı üzerine düşer. 4867 Davalar ve beyineler, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. İki kadın bir odada deli dikiyorlardı. Bunlardan biri avucuna bir batırılmış olarak dışarı çıktı. Bunu yerinin yaptığını iddia etti. Dava i̇bn Abbas radıyallahu anhüme'ye götürüldü. i̇bn Abbas dedi ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardı. Eğer insanlara sırf iddialarıyla, Delil olmadan talep ettikleri verilseydi, insanlar başkalarının kan ve mallarını istemeye kalkarlardı. Ancak iddia sahibine beyine gerekmektedir. İddiayı inkar edine de yemin gerekmektedir. Bu kadını Allah'ı yalan yere yemin etmenin günahını hatırlatın. Ona şu ayeti okuyun. Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir pahaya değişenler. İşte bunlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Al-i İmran 77. Kadına bu hatırlatıldı. Bunun üzerine kadın suçunu itiraf etti. 4.868 Davalar ve Beyineler Yine i̇bn Abbas radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam iddia sahibi iki şahit. Bulamazsa bir yemin ve bir şahidin yeterli olacağına hükmetmiştir. 4.869 Davalar ve Beyineler Abdullah i̇bn Ubeydullah Ubeydillah İbni Müleyke anlatıyor. Beni Süheybe Allahu An, Mervan nezdinde, iki ev ve bir odanın kendilerine ait olduğunu, bunları babaları Süheybe Resulullah ve Vesselam'ın verdiğini iddia ettiler. Mervan, söylediğiniz şeye şahidimiz var mı dedi. Onlar, i̇bn Ömer dediler. Mervan, i̇bn Ömer'i çağırdı. O, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Süheyb Allahu An'a iki ev ve bir oda verdiğini söyledi. Mervan sadece onun şehadetiyle onlar lehine hükmetti. 4870 Davalar ve Beyineler Ebu Musa Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam zamanında iki kişi bir deve hakkında iddiada bulundular. Her biri iki tane şahit getirdi. Bunun üzerine Aleyhissallatu ve selam ikiye bölerek aralarında taksim etti. 4871. Davalar ve beyineler. H Z -Ebu e radıyallahu erer Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissallatu ve selam bir mal hususunda ihtilaf eden, fakat beyineleri olmayan bir kavme yemin teklif etti. İki tarafta birden yemin etmeye koştu. Bunun üzerine önce yemin edecek tarafın tespiti için kura çekilmesini emretti. 4.872 Davalar ve Beyineler Ebu Gatafan İbn-i el Elmür'ü anlatıyor. Zeyd i̇bn Sabit ve i̇bn Muti aralarındaki bir ev sebebiyle Medine varisi Mervan'a dava açtılar. Mervan, Minber'de yemin etmesi şartıyla evin Zeyd Sabit'e ait olduğuna hükmetti. Zeyd, ben onun için şu yerimde yemin ederim dedi. Mervan da ''Hayır, hukukun kesinleştiği yerde yemin edeceksin'' dedi. Bunun üzerine ''Veyd hakkım hatır'' diye yemin etmeye başladı. Eminber de yemin etmekten imtina etti. Mervan bu duruma hayret etti. 4873 Yemin'in şekli i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Yemin teklif ettiği bir adama. Kendinden başka ilah bulunmayan Allah'ın adıyla. O kimsenin yani dava sahibinin senin yanında malı olmadığına yemin et buyurdu. 4874 Adaletle Şehadet An-i İbni Şua'yı An-Ebihi An-Cebihi anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Hain erkek ve haine kadının, Zani erkek ve zaniye kadının, Kardeşine kin taşıyan kimsenin şehadeti caiz değildir. Kirmizi de Hazreti Aişe'den yapılan bir rivayette, haine kelimesinden sonra, hız yâdı vardır. Halk-i celde tatbik edilenin, şehadette yalanı tecrübe edilmiş olanın, ev halkına hizmet edenin, kendisinin nispet ettiği mevla ve akrabaları hususlarında müttehem olan gerçek neshebini gizlenin. 4.875 Adalet ve Şehadet H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Bedevinin, köylü aleyhindeki şehadeti caiz değildir. 4876 Adalet ve Şehadet, Eymen İbni Hureymi İbni Fatih anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Yalan şehadet Allah'a şirkte bir tutulmuştur buyurdular ve ayeti okudular. Mealen, putlara tapmak gibi bir pislikten ve yalan sözlerle kaçının. Haçte 30, 4877, Adalet ve Şehadet, Zeyd İbn-i Halid radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah, aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, Size şahitlerin en hayırlısını haber vermeyin mi? O kendisine talep edilmezden önce şehadet etmeye gelendir. 4878, Adalet ve Şehadet, Huzeyme İbn-i Sabit radıyallahu anh anlatıyor. Dursunullah aleyhissalatu ve selam bir bedeviden bir at satın almıştı. Aleyhissalatu ve selam, onu eve kadar getirip vermesini ve orada parasını almasını söyledi. Bu sırada kendisi hızlı hızlı yürüdü, bedevi ise ağır ağır yürüyordu. Aralarında epeyce bir mesafe hasıl oldu. Bu sırada bazı kimseler bedeviye gelip at üzerinde pazarlık yapmaya başladılar. Onu Resulullah ve Vesselam'ın satın almış olduğunu kimse bilmiyordu. Bedevi ve Vesselam'a seslenip, ''Şu atı alacaksan al, değilse sattım.'' dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bedevi'nin bu sözünü işitince adama yönelip, ''Ben onu zaten senden satın aldım.'' diye buyurdular. Ama Bedevi, ''Bu ne demek? Vallahi ben onu sana satmadım.'' dedi. Aleyhisselatü Vesselam. Bilakis, ben onu senden aldım, dedi. Bunun üzerine bedevi. bir şahit getir, demeye başladı. Hemen Huzeyme atılıp, ben şehadet ederim. Siz onu satın aldınız, dedi. Aleyhisselatü Vesselam. Huzeyme'ye gelerek, ne ile şehadet ediyorsun, diye sordu. Huzeyme, sana olan tasdikim ile, ey Allah'ın Resulü, dedi. Bunun üzerine aleyhissalatu ve selam Huzeymi'nin şehadetini iki kişinin şehadeti yerine koydu. Rezin şu ziyadeyi ilave etti. Bedevi. Bu. Resulullah mı dedi. Ebu Hurer'e kendisine. Peygamberini tanımaman cahillik olarak sana. Yeter. Allah Teala Hazretleri doğru söyledi. Berdeviler küfür ve nifah yönünden daha şiddetli ve Allah'ın Resulüne indirdiği emir ve yasakları bilmemeye daha müsaitdirler. TB 97 Bedevi bunun üzerine atı sattığını itiraf etti. 4879 Ehli Kitabın Şehadeti İbn-i Abbas Rabi Allahu Anh'ıma şöyle hitap etmiştir. Ey Müslümanlar! Peygamberimiz ve Vesselam'a indirilen kitap Allah'ın en yeni kitabı ve içime hiçbir şey karışmamış olduğu halde, onu okuyup durduğunuz halde, nasıl olur da ehli kitaba şeri bir şey sormaktasınız? Halbuki allah Teala Hazretleri, ehli kitabın Allah'ın kitabını değiştirip elleriyle yeni bir kitap yazdıklarını, sonra da az bir menfaati satın almak için, bu, Allah katındandır dediklerini haber vermektedir. Bilesiniz, size gelen ilim, Onlara soru sormanızı men etmektedir. Hayır. Vallahi onlardan bir kişinin bile size inen kitaptan sizlere bir şey sorduğunu görmüyoruz. 4880 Ehli Kitabın Şehadeti Şavi anlatıyor. Müslümanlardan birine. da da ölüm geldi. Vasiyetine şahitlik edecek hiçbir Müslüman bulamadı. Bunun üzerine Ehli Kitaptan iki kişiyi vasiyetine şahit kıldı. Bunlar kufeye geldiler. Ebu Musa el-Eşari'yi bulup durumu haber verdiler. Bunlar ölenin tereke ve vasiyetini beraberliğinde getirmişlerdi. Ebu Musa Allahu an onlara Bu hadise Resulullah aleyhissalatu vesselam devrinden sonra hiç görülmeyen bir hadisedir dedi. İkindi namazından sonra onlara ihanet etmedikleri Yalan söylemedikleri Vasiyeti tebdil etmedikleri Gizlemedikleri Değiştirmedikleri Söylediklerinin o adamın vasiyeti, getirdiklerinin detelikesi olduğuna dair yemin ettirdi. Sonra şehadetlerini, ne, gereğini yerine getirip uygulamaya koydu. 4.881 Hapis ve Takip Bes, i̇bn hakim Hakim Ancebi'yi anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir adamı bir töhmet sebebiyle hapsetti. Sonra da serbest bıraktı. 4.882 Hapis ve Takip Yine be, i̇bn Hakim aynı tarihten naklediyor. Kardeşi veya amcası, put ve ermekte olan Resulullah ve Vesselam'a doğrulup, ''Komşularım ve kavmim, Asyal'ın tarafından niçin tutulup hapsedildiler?'' dedi. ve Vesselam cevap vermeyip yüzünü çevirdi. Adam aynı sözü tekrar edince ikinci sefer yüzünü çevirdi. Sonra adam saygıyı taşan bir şey söyledi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam. Bunun komşularını salıverin buyurdu. 4883 Resulullah'ın hükme baltladığı davalar. İbn-i Zübeyir radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Ensardan bir erkek. Hurma ağaçlarını suladıkları harein su arkı yüzünden Zübeyir radıyallahu anh'la ihtilafa düşüp Resulullah'ın huzurunda murafa oldular. Resulullah ihtilaflarını dinledikten sonra Zübeyir'e Ey Zübel önce sen sula. Suyu sonra da komşuna sal buyurdular. Ensari bu hükme kızdı ve böyle hükmetmen o senin hala oğlun olmasındandır dedi. Resulullah bu söze çok kızdı. Yüzü renk renk oldu ve Ey Zübel önce sen sula. Sonra duvara ulaşıncaya kadar da suyu tut dedi. Zübel dedi ki vallahi öyle zannediyorum ki şu ayet bu hadise ile ilgili olarak indi. Ne alen? Hayır öyle değil. Rabbine ve olsun ki, onlar aralarında kim oraya kimi buraya çektikleri kavga, ettikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden yürekleri hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazdılar. Nisa 65, 4884 Resulullah'ın hükme bağladığı davalar Sâlebe İbn-i Ebu Malik radıyallahu anh, anlatıyor. Kureyş'ten bir adamın Beni Kureyza'da bir payı vardı. Suyun paylaştıkları mehzur ve müzeyi mübadisinin suyu hususunda ihtilafa düşerek aleyhissalatu ve şerema müracaat ettiler. Resulullah aralarında. Su hakkı topuklara kadardır. Üstteki, alttakine bundan fazlasına mani olamaz diye hükmetti. 4885 Resulullah'ın hükme bağladığı davalar. Haram İbni Sa'd İbni Muhaysa anlatıyor. Bera İbni Azib Rabiyallahu Anh'a İkirat. Ensardan bir zatın bahçesine girdi ve zarar meydana getirdi. Resulullah Aleyhisselatu. Ve Selam. Bunun üzerine. Mal sahibinin. Malını gündüzleyin. Hayvan mevaş sahibinin de hayvanını geceleyin muhafaza etmesine hükmetti. 4.886 Resulullah'ın hükme bağladığı davalar. Rafi İbni Hadi Rabiyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sallamu buyurdular ki Kim başkasının tarlasına onların izni olmadan ekim yaparsa ektiğinde hiçbir hakka sahip olamaz. Ona sadece müfarka verilir. 4887 Resulullah'ın hükme bağladığı davalar. Ebu Saide İkradiyye Allahu An anlatıyor. İki kişi bir hurma ağacının harimi hususunda ihtilaf ederek Resulullah Aleyhissalatu ve Sallamu'a buyurdular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ağacın ölçülmesine emir buyurdular. Yedi veya beş zir olduğu tespit edildi. ve Vesselam halimin o kadar olmasına hükmetti. 4.888 Katilden Nehri Said i̇bn an Asr. Anh, Hazretleri i̇bn Ömer Rabiallahu Anh'ın adan anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Mümin Haram kana bulaşmadıkça dinin de genişlik içindedir. Said İbn-i der ki, i̇bn Ömer radıyallahu anhün Resulullah'ın sözünden sonra şunu söylediler. Kişi, nefsini bulaştırdığı takdirde, kurtuluşu olmayan çok ciddi amelerden biri, haksız yere haram kan dökmesidir. 4889, Katilden Nehri, Muaviye i̇bn Ebi Süfyan radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki her günahı Allah'ın mağfiret buyurması muhtemeldir. Ancak bilerek mümini öldüren veya kafir olarak ölen kimse hariç 4890 katilden mehir. Müreydir Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki müminin öldürülmesi Allah katında dünyanın zevalinden daha büyük bir hadisedir. 4891, Katilden Nehri, Ebu Hakem el anlatıyor. Ebu Hüreyre ve Ebu Said radıyallahu anhümeyi dinledim. Resulullah aleyhissalatu ve selamın şöyle söylediğini müzakere ediyorlardı. Eğer sema ve ar ehli bir miminin kanını haksız yere dökmede iştirak etselerdi. Allah her ikisini birden cehenneme atardı. 4892, Katilden Nehri, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki iman ihanetle öldürmeye bağdır. Mümin ihanet suretiyle öldürülmez. 4893 Katilden Mehri İbn Mesud radıyallahu anı anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki yeryüzünde haksız yere öldürülen bir insan yoktur ki katilin günahından bir misli Hazreti Adem'in ilk oğlunun kabile gitmemiş olsun. Çünkü o haksız öldürme yolunu ilk açandır. 4894 katilden nehir. Yine İbn Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kıyamet günü bir adam bir başkasının elinden tutmuş olarak gelir ve "Ey Rabbim bu beni öldürdü." der. Aziz ve celil olan Allah da "Onu niye öldürdün?" diye sorar. Adam İzzet senin için olsun diye öldürdüm der. Rabb'te ağla. İzzet benim içindir. Buyurur. Bir başka adam da bir başkasının elinden tutmuş olarak gelir ve Ey Rabbim bu beni öldürdü der. Aziz ve celil olan Allah onu niye öldürdün diye sorar. Adam İzzet falancanın olsun diye öldürdüm der Rabb'te ağla. İzzet falancanın değildir. Buyurur. Adam öbürünün günahıyla döner. 4895. Katilden Nehri, Mitbâk İbn Esvet la biallâhu anlattığına göre şöyle demiştir: Ey Allah'ım Resulü, ben küffardan bir adamı rastlasam ve aramızda bu katere çıksa, o kılıcıyla vurup elimin birini kesip atsa, sonra adam sıkışıp bana karşı bir ağaca sığınsa ve Allah için Müslüman oldum diye. Bu sözünden sonra ben onu öldürebilir miyim Resulullah ve Vesselam? Hayır. Sakın onu öldürme buyurdu. Ben ısrar ettim. Ama ey Allah'ın Resulü. O benim bir elimi kesti ve sonra Müslüman olduğunu söyledi dedim. Resulullah ve Vesselam. Hayır. Sakın onu öldürme. Eğer öldürürsen o adam sen onu öldürmezden önceki senin makamındadır ve sende. Onun söylediği kelimeyi söylemezden önceki durumunda olursun, buyurdular. 4896 Katilden Nehri Halise İbn-i anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam, Fırat İbn-i Halyan'ın öldürülmesini emretti. Bu adam Ebu Süfyan'ın casusu ve aynı zamanda ensardan bir zatın halifi müttefikiydi. Derken o, ensardan müteşekkil bir halkaya uğradı ve ben Müslümanım dedi. Bunun üzerine Ey Allah'ın Resulü Furat İbn Hayyan ben Müslümanım diyor denildi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da sizden bir kısım erkekler var. Kendilerinin dilleriyle itiraf ettikleri imanlarını havale ediyor. Söylediklerini tasdik mi ediyoruz? İşte onlardan biri de Furat İbn Hayyan'dır buyurdular. 4897 katlin mübah olduğu yerler Mesul Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü bulunduğuma şehadet eden kimsenin kanı, üç hal dışında helal değildir. Zina yapan du, cana can kısas. Dinden çıkıp cemaatten ayrılan, 4898, katlin mübah olduğu yerler, Muharrik anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a bir adam gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, bir adam gelip malımı almaya kalkarsa ne yapayım?'' dedi. Ona Allah'ı hatırlat cevabını verdi. Adam tekrar, ''Hatırlamazsa, ne yapayım?'' dedi. ''Aleyhisselatü Vesselam, etrafındaki Müslümanlardan yardım talep et.'' buyurdu. ''Adam, etrafında hiç Müslüman yoksa ne yapayım?'' dedi. Öyleyse sultandan yardım iste buyurdu. Adam. Sultan benden uzaksa dedi. Aleyhisselatü Vesselam. Bir ahiret şehidi oluncaya veya malını koruyuncaya kadar malın için mücadele et buyurdular. 4.899 Katlin mübah olduğu yerler. Cündüb adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki. Sihirvaza tatbik edilecek haddiniz az kılıçla vurmaktır. 4900, katlin mübah olduğu yerler, Abdurrahman İbn-i Sa'd i̇bn Zülare'nin anlattığına göre, kendisine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın becelerinden Hazreti Afsar-ı Abiyallahu Anh'ın müdebber kıldığı bir cariyesi, kendisine sihir yaptığı için, sihri sebebiyle öldürtmüştür.